Pencere ve kapılarınızı korumak için yapılmış bir üründür, pencere ve kapılarınızı karlı, yağmurlu ve dolu gibi hava koşullarına karşı korur, kötü hava koşulları sonrasında temiz kalmasını sağlar, pratik sundurma, pencere ve kapılarınızın korunması için yapılan bir tasarımdır, istenilen ölçüde ve yapıda üretilmekte hızlı ve kolay montajı sayesinde bir iş gününde yapılabilmektedir, pratik sundurmaların kullanım alanları şunlardır, bina ve apartman kapı giriş kısımları pencere ve balkon kısımları depo önü girişleri ve çıkışları cam sundurma nasıl yapılır? Şiddetli rüzgara ve kar yüküne dayanıklı olması için kollara monte edilebilecek şekilde 16 mm ve ek olarak 10 mm'lik alüminyum borularla takviye edilme durumu mevcuttur. Bu kollar arasına özel 3 mm kalınlığında levhalar kullanılmaktadır. Çok hafif malzemeler olmasına rağmen gücü yüksektir. Darbelere karşı kuvvetlidir ve şahane bir ışık geçirgenliğine sahiptir. 6 değişik ölçü yapısı mevcuttur. İstendiği kadar yan yana monte edilebilme özelliğine vardır, istenilen tüm kısalık ve uzunluklara göre yapılabilir, pencere ve kapılarınızı korumanın yanı sıra şık ve estetik tasarım ile binalarınıza güzel bir görünüm kazandırır, böylelikle bulunduğunuz mekanı güzelleştirebilirsiniz, pratik sundurma, aynı sürede pencere ve kapılarınızı kar, yağmur gibi zorlu hava koşullarına karşı da korur, temiz bir şekilde kalmasını sağlar, bu sistemi monte etmek oldukça kolaydır ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir, ve bilinmelidir ki bir sundurmayı sundurma yapacak olan detay, ölçüsünde gizlidir. Bu nedenle sundurma tasarlanırken boyutu, altındaki zeminde en az bir kişi barınacak şekilde hesaplanır.